Yasin Hocam. Evet. Sahabenin sözlük manasına baktığımda imanlı bir insanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle gördüğünde geldiği makam olarak görüyoruz. Fakat bu anlattığım kelimelerden, manalardan ibaret değil. Birinci sorum sahabe ne demektir? İkinci sorum 2022 yılında bir sahabe olsaydı nasıl yaşardı hocam? Ben 2022 yılında yaşayan bir insan olarak nasıl sahabe gibi yaşayabilirim? Evet. Ee, Tabi. Yaptığınız tanım bizim genel İslami kaynaklarda ifade ediliyor. Bir insanın mümin olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Peygamberimizi görmesi, Peygamberimizin de onu görmesi ve adeta Peygamberimizle bir manevi ilişki, bir manevi network var aslında Peygamberimizle müminler arasında. O ilişkinin içerisine girmiş oluyor ve sahabi oluyor. Fakat sahabi kavramının üzerine biraz daha düşündüğümüz zaman bu kavramın sohbet yöntemiyle Efendimizin inşa ettiği insan karakterine tekabülüyoruz ettiğini görüyoruz. Yani peygamber efendimizin Kur'an'da ifade edilen pek çok özelliği var. Allah peygamberimizi pek çok yönden Kur'an'da övüyor. Ona methu senada bulunuyor. Ama Efendimizin onora edilmesi konusunda Kur'an'da kullanılan en üst düzey kavram peygamber efendimiz rahmeten lil alemin. Efendimiz alemlere rahmet. Rahmetin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer insanlara intikal etmesinde peygamberimizin kullandığı yöntem de sohbet yöntemi. Çünkü bunun sonucunda yetişen insan tipinin adı sahabi. Sahabi demek sohbet ile yetişen, sohbet yöntemiyle yetişen insan demek. Tabi bu sohbet şimdi bizim birlikte yaptığımız gibi bir mükaleme, bir muhadese, bir konuşma. Ee, evet bu da sohbetin bir kısmı ama sohbet en geniş anlamıyla bir boyutuyla psikolojik, bir boyutuyla sosyolojik hatta bir boyutuyla varoluşsal, ontolojik bir ilişki biçimi. Ve Peygamber Efendimiz bu sohbet ile bırakın insani seviyeyi hayvani seviyenin fersah fersah altındaki bir toplumu çölün bereketsiz kumlarının arasında Allah'ın kendilerinden razı olduğu kul örnekleri haline getirdi. Belki bu sohbet Yunus Emre Merhum'un şu ifadelerinde anlattığı sohbet belki. Diyor ki Yunus Emre Merhum, erenlerin sohbeti ele giresi değil sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil gezmek gerek her yeri bulmak için bir eri sarraf bilir cevheri herkes bilesi değil bir pınarın başına kapalı testi kona 40 yıl orada dura kendi dolası değil sohbetle parlar iman talip kazanır irfan insanı arif yapan tacı hırkası değil önce doğru iman et haramlardan uzlet et, cana şifadır sohbet, badem helvası değil. Yani öyle bir şey ki bu sohbet, İnsanı inşa eden, pişiren, olgunlaştıran, tekamül ettiren Peygamberimizle asabı kiramın arasındaki ilişki, sohbet ilişkisi. Şimdi ben incelediğimde şöyle bir hakikat görüyorum. Peygamberimizin zamanına kadar pek çok medeniyetler kuruldu. Pek çok hükümdarlar, devlet başkanları geldi geçti. O medeniyetleri incelediğiniz zaman ihtişamlı şehirler görüyorsunuz. Mesela Ad kavmine bakarsanız İrem şehrini görüyorsunuz. Allah fecir suresinde ifade ederken buyuruyor ki İramezzatil imed التي لم يخلق مثلها في benzeri inşa edilmemiş bir şehir İrem şehri Ad kavmi İrem'i inşa etmiş Semud kavminden bahsederken buyuruyor ki ve semudellezine cebu sahra bilvad Semud kavmi kayaları oyup ev yapmışlar binalar böyle binalar inşa etmişler Firavun'dan bahsederken ve firavne dil evtet buyuruyor Piramitleri olan Firavun. o da piramitleri inşa etmiş. Siz efendimizden önceki medeniyetlere baktığınız zaman büyük büyük binalar görürsünüz. Peygamberimizin Medine'sinde iki katlı binayı bile görmekte zorlanırsınız. Çünkü efendimiz bütün yatırımını insana yapmıştır. Asaba kirama yapmıştır. İnsan inşa etmiştir ve Son bir hac yaptı efendimiz zaten ilk ve son hacında veda hacında veda hutbesinde bir ifade buyurdu efendimiz. Hepimizin bildiği şeydir. Burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın dedi peygamber efendimiz ve adeta maddenin merkezindeki atomun ateşlenmesiyle başlayan bir inkişaf reaksiyonu gibi ashab-ı kiram bu emrin peşine düştü ve insanlara bir hidayet rehberi oldu. Tam da efendimizin ifade ettiği gibi gökteki yıldızlar gibi oldu. Hangisinden tutunursanız hakka hidayete ulaşırsınız. Peygamber Efendimiz yatırımını insana yaptı ve o insanlar cihanı mamur kıldılar. Sahabe-i kiramın yüzlerce kabrinin olduğundan bahsedilir. 500 küsür kabirden bahsedilir Diyarbakır'da. Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe kabrinin bulunduğu yer Diyarbakır. Diyarbakır neresi? Mekke Medine neresi? Şimdi bana sorsanız deseniz ki nerede ölmek isterdiniz? Hemen içimden derdim ki Medine'de. Peygamber Efendimiz'in dizinin dibinde vefat etsek, baki kabristanına gömülsek bunu isteriz. Ebu Eyyub el-Ensari nerede vefat etti? Medine neresi? İstanbul neresi? Onlar kendi manevi konforlarını, kendi ruhi konforlarını değil, Allah Resulü'nün gösterdiği yolda olmayı demiyorum. O yolda ölmeyi seçtiler. Şimdi... Beni çok etkiliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün maiyyetiyle birlikte, ahbablarıyla birlikte otururken, belki tabiinden zatlar var onlarla birlikte otururken birine soruyor. Diyor ki, şimdi dilek kapısı açılsa, dua kapısı açılsa Allah sana dese ki dile benden ne dilersen, ne dilersin? O zat demiş ki isterdim ki bir oda dolusu altınım olsun, bir oda dolusu daha olsun belki, bir oda dolusu altınım daha olsun ben de o altınları Allah'ın yolunda cihana infak edeyim, serpiştireyim, Allah'ın yolunda harcayayım. Yanındakine sormuş, demiş ki Allah buyursa ki dile benden ne dilersen, ne dilersin? O da demiş ki benim de bir oda dolusu gümüşüm olsun, bir oda dolusu daha, bir oda dolusu daha onları Allah'ın yolunda infak edeyim isterdim. Sonra Hz. Ömer susmuş. Tam böyle bir sessizlik olmuş. Etraftakiler anlamışlar ki müminlerin emiri bu sorunun kendisine de sorulmasını istiyor. Ve sormuşlar. Demişler ki ey müminlerin emiri dua kapısı açık olsa Allah sana da dese ki dile benden ne dilersen ne dilerdin? Hazreti Ömer demiş ki han yani dedik ya hani Dicle'nin kıyısında kurdun kaptığı kuzunun vebalini değil omuzlarında iliklerinde hisseden Ömer. Yani alın elinize buğday çuvallarını gidin dağlara taşlara serpin kurtlara kuşlara demesinler ki bilad-ı İslam'da kıtlık varmış da Kuşlar açlıktan ölmüş demesinler diyen Hazreti Ömer. Diyor ki Allah bana deseydi ki dile benden ne dilersen. Bir dua hakkım olsaydı ben de isterdim ki benim bir oda dolusu Huzeyfe bin Yeman'ım olsun. Bir oda dolusu Muaz bin Cebel'im olsun. Bir oda dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah'ım olsun. Ben de onları cihana göndereyim. Ve onlar Kur'an'ı, İslam'ı, Hazreti Peygamber'in sünnetini, davetinin ruhunu insanların akıllarına, kalplerine, gönüllerine kazısın. Şimdi sahabe-i kiram dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'in davetinin, Efendimiz'in tebliğinin, irşadının şah eseri olan insanlar geliyor aklımıza. Çok enteresan bir ayet var Kur'an'da. Bütün ayetler ilginç ama bazı konuları konuşurken bazı ayetler daha fazla dikkat çekiyor. Allah bir ayette buyuruyor ki, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى bat. Biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Bütün peygamberler bizim için Allah'ın elçiler olmak bakımından eşittir. Ayrım yapmayız. Birini makbul, diğerini merdut görmeyiz. Ama peygamberlerin arasında bir fazilet farkı var. Biz La nufarriku beyne ahadin rusuli peygamberlerin arasında ayırmayacağımızı her gün yasın namazından sonra Bakara suresinin 285 ve 286. ayetlerini okurken ifade ediyoruz. Ama bir fazilet farkının olduğunu bu ayet ifade ediyor. Bundan da bahsederken diyor ki: "Minhummen kelleme Allah." Allah bazılarıyla konuşmuştur peygamberlerin ve rafa'a ba'dahum derece. Peygamberlerin bir kısmını da derecelere yükseltmiştir. Öyle görünüyor ki Allah'ın bir peygambere yaşattığı manevi tecrübe o peygamberin aynı zamanda üstünlüğünün bir simgesi oluyor. Bu peygamberlerin içerisinde en üst düzey manevi tecrübeyi yaşayanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum. Çünkü Efendimiz yaşadığı İsra ve Miraç tecrübesiyle hiçbir peygambere nasip olmayan bir vuslata erdi peygamber Efendimiz. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifadesiyle hani öyle diyor ya, ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık ...olmadığı bu rif'ate... ...şeş çihetten ol münezzeh zül Celal, ...bî kem ukeyf ona gösterdi cemal... Yani önceki gelen hiçbir peygamber... ...Efendimizin nail olduğu bu İsra ve Miraç nimetine nail olmadı... ...Peygamber Efendimiz muhteşem bir manevi tecrübe yaşadı. Şimdi bazı İslam alimleri diyorlar ki... ...bir peygamberin Allah katındaki üstünlüğü... ...o peygamberin yaşadığı manevi tecrübenin büyüklüğüyle ölçülür... Bir peygamberin yaşadığı manevi tecrübenin büyüklüğü de o peygamberin inşa ettiği birey ve toplum yapısıyla ölçülür. Peygamber efendimizin inşa ettiği sahabe nesli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mürebbilik, müzekkilik, eğitimcilik, muallimlik yönünün tecellisidir. Kur'an, Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın en büyük mucizesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakıdır. Peygamber Efendimizin en büyük tecellisi, onun eğiticilik yönünün en ciddi ete kemiğe bürünmesi de sahabe-i kiram rıvanullahi aleyhi mecmai'ndir. Şimdi... Biz Peygamber Efendimiz'le sahabe-i kiramın arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından onlar için ve bütün insanlık için bir güneş olarak ifade edildiğini görüyoruz. Ayet var, çok enteresan bir ayet. Allah buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber! İnne erselneke şahiden ve mübeşran ve nadira. Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı ve da'iyan ilallahi bir ismihi Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi olarak gönderdik ve siracan munira ve parlak bir güneş olarak gönderdik. Allah peygamberimiz için güneş dedi. Bu muhteşem bir ifade bana göre. Peygamberimiz bir güneş gibi doğdu. Asr-ı Saadet'te Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle evet doğru güneş her şeyin üzerine eşit Doğdu ama gül başka, leş başka koktu. Oradan bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali çıktı ama bir Ebu Cehil, bir Ebu Leheb çıktı aynı zamanda. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ashab-ı arasındaki ilişki aslında bir güneş ile güneşten beslenen bir varlık arasındaki ilişki gibi. Bunu bir yere koyalım. Ben Kur'an'ı incelediğimde sahabe-i kiram ile ilgili olarak iki hususun ön plana çıkartıldığını görüyorum. Birincisi, Ayette Allah Tevbe suresinde buyuruyor ki sahabe-i kiram anlatırken yani ashab kiramı nasıl anlatırsınız, nasıl betimlersiniz derseniz sahabe-i kiramın Allah'ın katındaki üstünlüğünün, Hazreti Peygamberin onları nasıl terbiye ettiğinin çok önemli ipuçlarını veriyor bu okuyacağım ayet. Ayet Allah buyuruyor ki وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ <gülüyor> بِاِحْسَانٍ Sahabe-i kirama ensar ve muhacir olarak ikiye ayırıyor. Muhacir Allah rızası için yurtlarını, evlerini, barklarını, sevdiklerini terk eden insanlar, Müslümanlar. Ensar da onlara değil, evlerini, sinelerini açan ev sahibi müminler. Evet. Allah buyuruyor ki "Ve's-sâbikûnel evvelûne mine'l-muhâcirîn vel Sahabe-i kiram'ı Ensar ve Muhacir olarak ikiye ayırdıktan sonra onların en önemli özelliğinin "ve's-sâbikûnel evvelûn" olmak olduğunu ifade ediyor. Yani Sahabe-i kiram "ve's-sâbikûnel imiş. Onların en temel karakter özelliği bu. Sahabe karakterinin en önemli özelliği bu. Sabikun demek öne geçen demek. Öne atılan demek. Evvelun demek de ilk öne çıkan demek. Allah bir emir verdi. Kim var? Hazreti Peygamber bir emir işaret buyurdu. Bir iş var. Bir taş var. Altına değil elin, gövdenin girmesi gerekiyor. Bir yük var. Omuz atılması gerekiyor. Sahabe-i kiramın Allah'ın emirlerine Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine onlara yüklediği yükümlülüklere, vazifelere bakışı bu. Onlar ilk öne çıkan olurlarmış. Yani bir zorluk, bir meşakkat, bir cihat, bir savaş, bir musibet, bir çile bir infak olduğunda onlar kuytularda sinip geriye geriye adım atan kimseler değilmiş. Onlar öne çıkan kimseler imişler. Şimdi Sahabe-i Kiram'ın birinci özelliği öne çıkan olmak yani yüke doğru adım atmak. Belki bu Üstad Necip Fazıl'ın kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen gençlik dediği şey aslında ilham noktası burası. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin diyen Abdurrahim Karakoç merhumun da belki ilham noktası burası. Sahabe-i Kiram'ın birinci özelliği bu. Öne çıkan olmak, ilk öne çıkan olmak. İkinci özelliği olarak da şunu görüyorum. Sahabe-i Kiram'ın en önemli özelliği Onların Allah Resulüne fidâke ebi ve ummi ya Resûlallah demeleri. Anam, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü demeleri. Yani onlar fedakâr insanlar. Yeri geldiğinde mallarından, yeri geldiğinde canlarından, bütün değer verdikleri her şeyden vazgeçecek kadar kendilerini bu yola adamış insanlar. Bir gün Hz. Ali'ye soruyorlar, belki tabiinden bir zat soruyor. Diyor ki, Hz. Peygamberi nasıl severdiniz? Hz. Ali kerremallahu veşeh diyor ki, biz onu çölde susuz kaldık aldığım zamanı düşün, ciğerin yanmış susuzluktan. Biz Hz. Peygamber'i çölde susuz kalmış birisinin suyu sevdiği gibi severdi Fedakarlık duygusu. Yani onlar fedakar diyargam insanlardı ve şu hakikatin farkındaydı onlar. Bir ayet Allah buyuruyor ki, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Onlar zamanlarından infak ettiler, ömürlerinden infak ettiler, bütün cemi cümle varlıklarından infak ettiler ve onlar Biraz önce Tevbe suresinde ilgili ayette okudum. Allah'ın kendilerinden, kendilerinde de Allah'tan razı olduğu kul örnekleri haline geldiler. Peki tamam çok güzel. Peygamber Efendimiz onları övdü. Ashabi ken lucum bi eyyihim ıktedeytum ıhtedeytum ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz dedi. Bize düşen nedir? Yapmamız gereken nedir? Bu çağda e, sahabe hakikatinin bizim için ifade ettiği güncel mesaj nedir? Tevbe suresinin ilgili ayetinde de Allah onlarla ilgili olarak buyuruyor ki sahabe-i Allah'ın kendilerinden razı olduğu kul örnekleri olarak ifade ederken, işte ensar ve muhacir aynı zamanda onların öne çıkanlar olduğunu ifade ettikten sonra ayet şöyle devam ediyor. Velladīne taba'uhum bi'hsānin radiyallahu anhum an Yani Allah sadece sahabeyi kiram. Dan razı olmadı. Radya anhum varadu an ifadesini sadece sahabe kiram için kullanmadı. Aynı zamanda kıyamete kadar onlara ihsan ile iyilik ile ittiva eden herkes için kullandı. Radya anhum varadu an ifadesi velladine tabauhum bihsenin ifadesinden sonra zikrediliyor. Bu şu demektir. Hangi çağda, hangi zamanda olursa olsun bir insan düşünün ki sahabe kiramın yoluna ittiva etmiş ise bu insan Allah'ın rızasını elde etme imkanına kavuşmuş demektir. O kapıyı açmış, o kapıyı bulmuş demektir. Şimdi şöyle düşünelim. Allah bir kitap indirdi. Bir hidayet rehberi, bir hakikat çağrısı. Şife'un lime sudur Göğüslerin içinde bulunan insanın başına bela bütün hastalıklar için bir ilaç, bir deva indirdi. Bir ab-ı hayat, bir bengi suyu. Ama bir şey söyleyeyim. Allah bu kitabı Kabe'nin damına değil, alemlere safa Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbine indirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbin bir anlamı vardı. Kalp insanın varlığındaki benliğindeki rengi noktası, merkezi nokta, insanın şahsiyetinin makarası Kalp. Çünkü Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki insanın vücudunda bir et parçası var. O sıhatte olursa bütün beden sıhatta olur. O fesada uğrarsa bütün beden fesada uğrar. Dikkat edin bu kalptir buyuruyor. Vahyin Kur'an'ın Peygamberimizin kalbine inmesi, onun karakterine, şahsiyetine, benliğine inmesi, onun yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını, aile reisliğini, komşuluğunu, ticaretini, devlet başkanlığını, ordu komutanlığını, zerreden kürreye bütün ahvalini Kur'an'a kesmesi. Ahlakının Kur'an olması. Peygamberimiz kalbine Kur'an inmiş olan Efendimiz, hayatı Kur'an olan Efendimiz bir süt kazanının içerisindeki bir yoğurt kitlesinin sütü dönüştürüp fermente edip yoğurda dönüştürdüğü gibi Efendimiz bir nesli hidayete kesti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelen o miras, ashab-ı kiram üzerinden onların emekleri, çabaları, gayretleriyle bir yol oldu. Kur'an bunu sebirül Müminin diye isimlendirdi ve o yol bize kadar bu şekilde geldi. Ben onun için... Bu zamanda insanların örnek bunalımı yaşadığı, bir örnek bunalımı yaşıyoruz. Modern zamanda, yani biraz önce bir ifade kullandık. Tabiat, boşluk kaldırmıyor. Bu boşluk ağzınızdaki dişinizin düşen dolgusunun boşluğu bile olsa, siz o boşluğu hak olan dolguyla doldurmazsanız, batıl yemek artığı orayı bile işgal ediyor. Tabiatta boşluğa mahal yok. Bugün Müslümanlar, müminler, aslında gençler, Müslümanların nesilleri, o model boşluğunu batıl mevkurelere, batıl şahsiyetlerle dolduruyorlar. Bugün... Aslında aradığımız ruh, bizi Kur'an'ın aydınlığına ulaştıracak olan ruh, her biri yıldız olarak Efendimiz tarafından ifade edilen sahabe şahsiyetlerini analiz etmekle, onların Hz. Peygamber'den aldıkları o neşveyi görmekle, tespit etmekle mümkün. Her bir sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönünü, bir boyutunu, ondan fışkıran nurun bir çizgisini, bir karakter çizgisini ifade ediyor. Madem ki okuduğumuz Tevbe suresindeki ilgili ayetin devamında onlara ihsan ile ittiba edenler Nereden de Allah razı olmuştur buyuruyor. Bu ayet bizi tanımlıyor aslında. Kur'an peygamberimizin kalbine indirildi. Peygamberimiz bir nesli inşa etti. Sahabe-i kiram nesli diyoruz biz buna. Sahabe-i kiram neslinin bir sonrasına tabiin diyoruz. Niçin? Çünkü tabi'in nesle asab ı kirama ittiba etti. Onlara uydular. Bir sonraki nesli ne diyoruz? Etba'u tabi'in diyoruz. Onlar da önceki nesle uydukları için. Ve bu bu şekilde bir uyma sistemi, ittiba sistemi içerisinde bugüne kadar geldi. Bugün şu çağda yaşayan bir Müslümanı tanımlayacak olsak, 14 asırda kaç nesil geçtiyse o kadar biz etba'u etba'u etba'u etba'u tabi'iniz. Biz sahabe-i kiramın yolunda olan insanlar olmamız gerekiyor. Dua'mudur ki Allah bizi Kur'an'ın aydınlığından, nurundan, bir Bengi suyu olan o imkanlarından ayırmasın ve Peygamberimizin ilgisine, sevgisine, şefaatine nail eylesin ve ashab-ı kiramın yolundan ayırmasın ve her birini tanıdıkça İslam ile hisseyâb olan bahtiyarların arasına dahil eylesin inşallah.